Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, natif, mübarek, mücella, musaffa, pak ruhu tayybelerine, ehli beytin, eshab-ı kiramın, enbiya-i izamın, saadat-ı kiram mazaratına, cümlemizin geçmişlerine, ruhu şeriflerine, vatanımızın, milletimizin bütün İslam dünyasının selametine, şerilerin şerinden muhafızası için bu niyaz ile bir fatiha Şerif, üç ihlası, Muhterem kardeşlerimiz, son okunan ayetten sohbete başlamak arzu ediyorum. <gülüyor> Mescidlerin ehemmiyeti. Cenab-ı Hak Töbü Suresinin 18. ayetinde Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olanlar bunlardır buyuruluyor. selan ve Velisen Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman hemen ilk vazife bir mescit inşa etmek oldu ve Kuba Mescidi inşa edildi. Mekke'de mescide imkan yoktu, terör vardı. Zulüm vardı. Fakat yani ilk fırsatta Efendimiz ilk önce bir mescit inşa etti. Ve kendisi de o Kuba Mescidi'nde hizmet etti. O da taş taşıdı. Mescidler Kabe'den birer şubedir. Efendimizin bu sünnetini takip eden ecdadımız da hep gezdiğimiz yerlerde dünya coğrafyası üzerinde Osmanlı haritazlarına baktığımız zaman daima mescit var. Ve sırayla mescidler var. Hatta anneci Fazıl'ın bir şiirinde çil çil kubbeler serpen ordu buyuruyor. Çil çil kubbeler serpen ordu. O Kosova'ya doğru giderken hep bakıyoruz köylülerin üzerine hep camiler, minareler ve kubbeler yükselmiş. Elhamdülillah İstanbul'umuz da en çok dünyada mescidi bulunan şehirlerden biri olmuş oluyor. İlahi rahmetin tecelli etti. Mescidin binasını yapmak binasının da tabi keyfiyeti de farklı. Cenab-ı Kuba Mescidi'ne bahsederken bir takva mescidi ve orada temizlenenler vardır buyuruyor. Yani takva sahibi insanlar vardır buyuruyor. Müminler vardır buyuruluyor. Demek ki bu gerek yapısında gerek içini dolduran cemaatin keyfiyeti de çok mühim. Ayet-i Kerime'nin birinci maddesi mescidin binasını inşa etmek ikinci şeyi de o mescidi doldurabilmek cemaatle dolabilmesi cemaatin bir içtimalleşme mekanı Müslümanların birbirinin ihtiyacını görme mekanı kalplerin birbirine telif olma mekanı Osmanlılara baktığımız zaman şehir merkezlerine Büyük camiler yapılmış ve külliye denmiş etrafında aşhane, şifahane, bütün o sosyal ihtiyaçları, medrese, kütüphane, sibil onlar inşa edilmiş. Yani toplumun yapısı, toplumun dokusu camiden tevzi edilmekte. Yine elhamdülillah burada da bu yapılan mescitte de yanındaki bina, aşağıdaki şey inşallah bu bir külliye olarak kıyamete kadar Cenab-ı Hak devam ettirin inşallah bu mescide devam çok mühim bir misal vermek istiyorum İbni Mektum Hazretleri vardı bu amadı Efendimiz onu müezzin yaptı bu bir gün geldi Ya Resulallah dedi mazeretler bildirdi evim uzak dedi amayım dedi gözlerim görmüyor dedi yolda kaşaratlar var dedi yılan akrep vesaire beni mescide götürecek de kimse yok dedi ben dedi evimde namaz kılsam dedi olur mu dedi kaç tane gerekçe bildirdi Efendimiz bir müddet sükut etti ondan sonra sordu amaya hayyâlel-salâ'yı hayyâlel felayı duyuyor musun dedi o da duyuyorum ya Resulallah dedi. O zaman dedi ne halde olursan ol dedi, mescide devam et buyurdu. Bu amaya veren talimat. Demek ki bu mescidi imar etme, geometrisiyle beraber, şekliyle beraber o mescitten, o mescidi ruhaniyeten istifade edebilmek. Zaten malum bir rivayete 24 misli, bir rivayette de 27 misli cenabı ı Hak ihsan ediyor. Hatta âmâya şunu söyledi, Efendimiz, senin dedi cemaate gelmemen huzusunda bir ruhsat bulamıyorum dedi. Burası çok mühim. Evet yani mazursun ama mazursun gelmemekte. Fakat bir ruhsat bulamıyorum dedi. Onun için dedi ne halde olursan ol yine mesele devam et buyurdu. Bir ruhsat bulamıyorum dedi. Burası çok mühim. Yani mazeretini kabul ettirici bir şey yok, bir mehaz yok. Buhari hadisi: Kim sabah akşam mescide gidip gelirse her gidişinde, gelişinde Allah Teala o kimseye cennetteki ikramını hazırlar. İbn Mace'nin rivayeti: Bir mümin mescitte girdiğinde namazı beklediği müddetçe namazda sayılır. Suyuti'nin her kim mescidi ülfet ederse Allah da onunla ülfet eder. Tirmizi'de hadise cemaat halinde olmanızı ve ayrılığa düşüp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı arzu ederim. Zira şeytan yalnız başına yaşayan kimselerle beraberdir. İki kişi de olsa yani iki kişi de olsa cemaatle kılın buyuruyor efendimiz. Cennetin ortasında bulunmak isteyen kimse cemaate devam etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaate devam etmeyenler için muhtelif ikazlar da bulunmuştu. Übey bin Kâb şöyle anlatıyor. Resulullah bir gün sabah namazını kıldırdı ve filan kimse namaza geldi mi diye sordu. Yani bu efendimizin merhametini gösteriyor. Filan kimse namaza geldi mi diye sordu. Gelme dediler. Filan geldi mi diye sordu. gelmedi dediler. Bunun üzerine işte bu iki namaz yatsı ve sabah münafıklara en ağır gelen namazdır. Bunlarda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilseydiniz diz üstü emekleyerek de olsa cemaate gelirdiniz. Birinci saf meleklerin safı gibidir. Ondaki faziyeti bilseydiniz ona yarışarak giderdiniz ön safa. Bir kimsenin diğer bir kimseyle olan namazı yalnız kıldığı namazdan çok daha bereketli ve sevabı çok daha fazladır. İki kişi olan namazı da bir kişi ile olan namazdan daha bereketli ve üstündür. Yani tek kılmasından iki kişinin birbirinin cemaatle kılması. Tabi bu camiden, mesciden uzaksa, imkan yoksa, beraber kılanların sayısı ne kadar çok olursa, cemaat ne kadar fazla olursa namazda, allah Teala'nın o kadar hoşuna gider. Ebu Davud ve Nese'yi naklediyor. Şu hadis şerif çok mühim ve bu sayitten rivayet bir kimsenin camilere gitmeyi ihtiyat haline getirdiğini görürseniz, ihtiyat haline geldiğini görürseniz, onun imanlı olduğuna şahid edin buyur Rassullah. Yani bir kimsenin cemaate devam ettiğini, aksatmadan devam ettiğini görürseniz, onun imanlı olduğuna şahid edin. Yani Allah Ressulü şahid ediyor, siz de şahid edin buyuruyor. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah bu mescitte din kardeşlerinden birini üç gün görmese onu sorardı. Uzaklarsa onun için dua ederdi. Evindeyse ziyaret ederdi. Hasta bir varsa. Hasta ise şifa dilerdi. Namaz şu kısa da çok mühim. Bu bir köle hikayesidir ve bu köleye bir ayetinde ayet inmesinin sebebin uzul oldu köle. Allah Resulü Medine çarşısına uğramıştı. Esir pazarında bir esir satılıyordu. Malum esir bir harp hukukudur. İslam daima esirliği kaldırma tarafına gitmiştir. Yani esir edinin buyurmamıştır. Daima esirlerinize Azat edin buyurmuştur. İbadet olarak azat edin. Yaptığının bir kusur karşısında azat edin. İnsan hürriyetini, insan gibi yaşamaya daima teşvik etmiştir. Yediğinizden yiyeceksiniz, giydiğinizden giydireceksiniz. Hatta çok sahibi korkun demiştir Efendimiz esirlerin hakkı hususunda. Çok sahibi de esirlerine azat etmiştir bu endişede. Bu hadise de çok mühim. Medine çağrısında bir köle satılıyor. Köle güçlü kuvvetle, alıcısı da çok. Köle diyor ki beni satın alana karşı benim de mukabil bir isteğim var diyor. Ona diyor bütün gayretimle çalışırım diyor fakat o da benim istediğimi yerine getirecek diyor. Diyorlar nedir senin istediğin? Diyor ki ezan okunduğu zaman beni bırakacak. Ben gidip Allah Resulü'nün arkasında ben namaz kılacağım diyor onun bu halisiyeti karşısında bir Müslüman onu satın alıyor. Daima ezan okunduğu zaman köle Efendimiz arkasına gidiyor, orada namaz kılıyor. Bir gün Efendimiz görmüyor köleyi, soruyor Efendi efendi diyor köleni göremiyorum, kölen nerede diyor. O da diyor ki, Ya Resulallah, diyor hasta diyor, gelemedi ondan diyor. Efendim cemaate dönüyor, hadi diyor şimdi köleyi ziyarete gideceğiz diyor. O zamanın kadar vakit vaki değil bir köleyi ziyaret etmek. Yine bir müddet sonra yine Efendimiz köleyi göremiyor. Efendi diyor köleni yine göremiyorum kölen nerede diyor. Yani bir mani mi oldun bir iş mi verdin? Ya Resulallah diyor sekerat halinde diyor canı gırtlağı durumda diyor. Efendimiz hadi diyor tekrar köleyi ziyarete gideceğiz diyor. O kadar köle bir müddet sonra Efendimizin huzurunda vefat ediyor. Efendimiz ayrılmıyor yanından. Yıkanması, defnedilmesine kadar, namazı defnedilmesine kadar yanından ayrılmıyor. Mekkeli diyor ki, Mekkeli sahibiler, biz diyorlar Allah Resulüne bu kadar yakınlık gösterdik, feda ettik her şeyimizi. Mekke'de her türlü zulme katlandık. Fakat bu köle daha çok iltifat gördü bizden. Efendim vefat edinceye kadar ve namazı gömülünceye kadar ayrılmıyor. Medinillerde diyorlar ki biz misafir ettik, carımızı malımızı feda ettik, fakat bu köle bizim de önümüze çıktı diyorlar. Allah razı olsun bu kadar irtifat. Onun üzerine ayet-i kerime hucurat suresinde in hüküm indallah dallah etkaküm. Sizin en kereminiz Allah indinde, en üstünüz Allah indinde etkaküm takva sahibi olmanızdır. Demek burada iki şey görüyoruz, iki hadise görüyoruz. Birincisi kölenin efendimiz e olan muhabbeti, sevgisi. İkincisi de kölenin nasıl dünyada cemaatle namaz kılmayı, Efendimiz'in yanında cemaatle namaz kılmayı her şeyi tercih etmesi, bütün, dü bütün dünya nimetlerini tercih etmesi.